Welcome. Okay. ve yaralanmak demek. Değil mi? Tah demek. Yani eee feiza ista'dad al korku şiddetlendiği zaman açıklama geliyor şimdi değil mi? Bi'en. Neyle olmazsa tevasarat tahnu yani yaralamanın böyle sürekli olması ve darbu vurmanın ve kerru ve farru hücumun kaçmanın e, sürekli olması halinde ise و لم يمكن تفريق القوم قومي ايرماختa mümkün değildir. وصلاتهم و غيره نمازى عالم مبعرات ذکره ذکره دد حال üzeridir. و حال وقت الصلاة نماز وقت geldiği zaman saddu ala hasbi halih halleri kadar تنواصوا. و رجالاً و ركبا رجال و ركبان binek üzerinde hata yaya olan Hmm. bi'l-kıbleti ve gayriha kıble ve kıble yönelik deyil yu-mi'une bir ruku'i ve sujudi hasebi taqatihim taqatleri kadar inca suj, secdeyi ve ruku'yu ima edelir ve la yu-akhiru'na namazı geciktirmezler bi qavle ta Allah ta'l-i ta'l-i ta'l-i ta'l-i ta'l-i ta'l-i ta'l-i ta'l-i ta'l-i ta'l-i ta'l-i ta'l-i E, hikaye olarak ve tabinince olarak namazlarınızı tanınız. Ve ricalu cem'u raci racilin çoludur. Ve ve lika'inu ala ricleyhi maşiyen ev vakifen durarak ve üzerinde olandır. Ve rukbenu cem'u rakib, rükben, rakibin çoludur. Evet. Şimdi önce meselenin suretini zikredelim inşallah. Ondan sonra konumuza girelim. Biz bir önceki dersimizde korku namazının sıfatlarını anlattık. Öyle değil mi? Altı tane şey zikrettik. Altı tane şekil zikrettik. Şimdi hepsinde dikkat ederseniz ordunun rahat olduğu şekillerdir bunlar. Yani mesela düşman karşı tarafta sen bu taraftasın. O saydığımız altı model için söylüyorum. Sen istiyorsan ordunu ikiye bölüyorsun. istiyorsan hep beraber namaz kılıyorsun. Öyle mi? Demek bu senin rahat olduğunu göstergesidir. Ama bir de şöyle düşünün. Savaş iç içe girdi. İki ordu iç içe girdi. Tamam İki ordu iç içe girdi, başladılar birbirlerini öldürmeye, saldırı, hücum, vurgut. Böyle bir durumda, bizim bir önceki zikrettiğimiz dersteki suretleri yapmak mümkün müdür? Mümkün değildir öyle değil mi? Çünkü savaş iç içe girmiş. Peki bu durumda ne yapılacak? İşte bunu alimlerle demişler, salatu şiddetil kauf demişler. Korkunun çok şiddetli olduğu zamanın namazı demişler. Yani bir bu normal korku namazı var, bir de korkunun çok şiddetlendiği namaz şey var. E, Bunu savaşın dışına taşıyalım. Aynı şekilde. Mesela diyelim ki siz e, devenizin üzerinde çölde gidiyorsunuz. Bulunduğunuz mıntıkada gali buzdanla parçalayıcı hayvan çıkma ihtimali çok yüksek. Veya akrep sokma ihtimali çok yüksek diyelim. Siz ne yapmıyorsunuz? Şeyden inmiyorsunuz. Korku namazı kılabilirsiniz. Öyle değil mi? Devenizin üzerinde korku namazı kılabilirsiniz. Peki bir de akreplerin şeyi sardığını düşünün. Yani akreplerin veya yılanların devenizin etrafını sarmışlar. Yani artık gali buzdan çıkmış mesele. Aşağıya inerseniz öleceğiniz bir kesin neredeyse. Burada ne yapacaksınız? Ee, anlaşılıyor değil. Yani normal korku ile korkunun şiddetlendiği an arasında fark var. Düşman ordusu karşımda, karşı dağdan bana saldıracak saldırma ihtimali var. Bak bu gali buzdan. Bu korku gali buzdanla olan bir korku. Ama bir de iki ordu birbirine girmiş. Sen namaza durarsan adam seni öldürür. Öyle mi? Orada ise kesin olan bir durum. İşte bu durumda ne yapacak ee, insan diye? Şimdi normalde e, önümüzdeki ayet-i kerimeyi biliyorsunuz e, hepiniz. Bakara suresinde Allah azze ve diyor ki hafizu ala salavati ve salatil usta ve kumu lillahi qanitin yani namazları ve orta namazı muhafaza ediniz diyor Allah azze ve celle. Artık orta namaz tefsirindeki ihtilafla beraber inşallah racih olan Allah doğrusunu bilir ikinci namazdır. Değil mi? Ve Allah'a kanit bir şekilde, kıyamda durun." diyor Orada kanitin, da çünkü tefsirinde inhtilap var. فَإِنْخِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْرُكْبَانًا Şayet korkarsanız eğer, bir korku hasıl olursa, ayakta veyahut da binici bir şekilde namazınızı eda edin, diyor Allah Azze ve Celle. Değil mi? Cumhur ulema demiş ki, bu ikinci surette, ''Şayet aynen burada olduğu gibi darp, Tan fer, ker, böyle savaş iç içe olursa eğer, Namazı vaktinden ertelemek caiz değildir. Her insan namazı kendi hasebi hasebince kılar. Yani durumuna ya müsaitse namazını ona göre kılar. Tamam mı? Bu cumhur ulemanın görüşü. Yani ne demek ne demek istiyorlar? Namazı erteleyemesin. Savaşına kadar kızışış da kızışsın. Savaşına kadar içişe giderse girsin. <gülüyor> Dur ben bu ikindi namazını kılmayayım. Mesela işte ikindiden sonra kılar. Bunu diyemezsin. E, demişler. Orada kılacaksın. Gözünle de olsa, kalbinle de olsa, işaretlerin de de olsa, savaşırken, iç girmişken de olsa o namazı ne yapacaksın? O namazı kılacaksın demişler. Niye bunu söylemişler? Çünkü demişler ki korku namazı namazı ertelemeyi nesk etti. Öyle mi? Çünkü daha evvelinde mesela Hendek gününde peygamber aleyhissalatü ve sellem 3 veya 4 namazı kılamamıştır. Değil mi? Savaş iç içe kızıştığından, iç, iç içe girdiğinden dolayı Daha sonra akşam namazından, yani güneş battıktan sonra mesela ikindi namazıyla akşam namazını beraber kılmıştır. Sebep? Çünkü savaş olduğundan dolayı şey yok. Ee, bunu yapması Peygamberimizin mümkün değil, namaz kılması mümkün değil. Daha sonra korku namazı meşru olunca, korku namazı meşru kılınınca, <gülüyor> cumhur ulema demiş ki, korku namazı Hendek günündeki Peygamberimizin bu uygulaması neske etmiştir. Allah Teala vactime muhafaza etmek için öyle mi? Vaktin muhafazası için bu namazı indirmiştir ve korku namazı da geçerlidir. Anlaşılıyor inşallah değil mi? İnşallah. Lakin e, racih olan ise nedir? Racih olan bu değildir. Racih olan tafsilattır. Kişi namazını ilk başta korku namazını ilk etapta sünnete uygun bir şekilde kılmaya çalışır. Yani bu geçen dersimizde saydığımız 6 çeşitten hangisini yapabiliyorsa eğer Kişi onu yapar. Daha sonra eğer buna müsait değilse ortam, kişi İbni Ömer'in, Cabir'in söylediği gibi, burada da müellifin işaret ettiği gibi ima yoluyla dahi olsa namazını kılmaya gayret eder, öyle değil mi? Lakin bu da mümkün değilse, yani savaş iç girmiş, insanın kafası toplu değil, insan böyle bir şey yapamıyorsa o zaman kişinin namazını vaktinden ertelemesi bir sonraki, bir sonraki, belki bir sonraki vakitte o namazı kılması caizdir. Niye? Çünkü Peygamber aleyhisselatu vesselam bunu yapmıştır. Öyle değil mi? Yani İmam Bukhari, Peygamber aleyhisselatu vesselam ne diyor? Hazreti Ömer peygamberimize geldi, dedi ki ey Allah'ın Resulü ben neredeyse güneş battıktan sonra e, ikinci namazını kılacaktım. Yani kılamadığını ifade ediyor Peygamber'e. O da diyor ki ben de aynı şekilim. Yani ben de henüz daha o namazı kılmadım. Ve Allah onların şeylerini, kabirlerini ateş doldursun diyor. Çünkü bizi namazımızdan meşgul ettiler. Yani namaz kılmamıza engel oldular diyor Peygamberimiz. Ravi diyor ki güneş battıktan sonra Peygamber önce ikindi namazını, akabine de akşam namazını kıldı. Öyle mi? Peki bunun nesk olmadığının delili nedir? Yine İmam Bukhari'nin bu hadisin hemen akabine zikretmiş olduğu Enes'in rivayetidir. Yani Ebu Musa el-Eş'ari ile beraber Tüster kalesini fethederken biz diyor o kaledeyken e, sabah namazı için söylüyor bunu. Savaş kızıştığından e, dolayı biz namazımızı ne yaptık? Namazımızı erteledik. Yani güneş doğduktan ve belli bir miktar yükseldikten sonra biz sabah namazımızı kıldık diyor. Ebu Musa el-Eş'ari komutan ve bu uygulamasını Raşid halifelerin döneminde bu bir. İki o kadarsa haberin içerisinde yapıyor. Hiçbiri buna itiraz etmiyor. Yani bak senin bu yaptığın şey nesk olmuş bir şeydir. Hepimiz içinde olduğumuz halde kaşımızla gözümüzle bu namazımızı kılalım demiyorlar. Demek ki biz buradan ne anlıyoruz? Biz buradan anlıyoruz ki bu nesk olunmamış olan bir fiildir tamam mı? Zaten daha evvelde söylemiştim. Demiştim mesela eski imamların hadis kitaplarını okurken özellikle dikkat etmek lazım. Çünkü hadislerin sıralaması o imamların mezhebini gösteriyor. Yani mesela önce diyelim Hz. Ömer'in rivayetini getirip arkasından bunu getirmesi sözlü bir şey demese bile o İmam aslında neye delalettir? Yani bu nesk olmamıştır. Ha. Bunun hükmü hala devam ediyor ee, anlamına gelir. Ondan dolayı o zaman racih olan nedir? Racih olan odur. Cumhur ulemaya göre böyle bir durumda namaz, caiz namazı ertelemek caiz değildir. Çünkü korku namazı namazın vaktini muhafaza etmek için gelmiştir. Her insan kendi halinde. Neye gücü yetiyorsa namazını o şekilde kılar. Lakin asıl olan rivayetlere baktığımızda böyle değildir. Çünkü bu uygulama nesk olmamıştır. Nesk olmuş olsaydı eğer Ebu Musa el-Eş'ari bunu yaptığında sahabeden buna itiraz gelirdi. Ve aynı şekilde bu Raşid Halifeler döneminde yapılan bir uygulamadır. Ve Raşid Halifeler döneminde yapılan toplu uygulamalar da dinimizde hüccettir. Öyle değil mi? Öyle midir değil midir? Ve aleykum bi sünneti sünneti hulefai'r raşidin mehdiyye öyle değil mi? Ondan dolayı o dönemde yapılan şey de e, hüccettir. Anlaşıldı? Peki şöyle bir soru sorayım o zaman konu tam anlaşılsın e, diye. Normalde cumhur ulema bir namazda çok hareket yapıldığında o namazın batıl olduğunu söylemişler, değil mi? Cumhurun mezhebi neydi namazda hareket konusunda? Hatta kimisi bunu tahdit etmiş. Demiş ki 3 E, hareket yaparsa bir rekata namaz bozulur. Peki böyle bir şey nasıl müsaade etmiş? Yani kital anında adam bir taraftan kılıç salıyor, bir taraftan mesela namaz e, kılıyor. Cumhur ulemanın mezhebine göre bu namazın ne olması lazım? Batıl olması lazım. Öyle değil mi? Yani aslında cumhurun ikinci söylediğimiz görüşü tercih etmesi lazım. Çünkü onlara göre bu kadar hareketin yapılmış olduğu bir namaz O zaten hanefiler ondan dolayı tercih etmemişler. Demişler namaz ertelenebilir. Tamam? Hanefiler demişler çünkü bu kadar hareket namazı fasit kılar. Yani bu kadar bir taraftan kılıç sallar, bir taraftan ateş et, bir taraftan namaz kıl, koş, yere yat, sipele yat. Demişler bu çok hareket olduğundan dolayı namazı batıl eder. Sizce peki Cumhur niye böyle bir şey düşünmemiş? Sorum anlaşıldı mı veya sorabildi mi tam inşallah? Buyur. Tamam. Başka? İki zarrı bir durum olduğu için. Başka? Yani bu bizim neyimizi açar, ufkumuzu açar değil mi? Bir olaya bakarken insanlar neden tahallil etmişler bunu? Birincisi, çünkü abinin dediği gibi yani sizin saydığınız sırayla gidelim. Vakit ile hareket iki tane mefsede karşı karşıya gelmiş, öyle değil mi? Yani eğer namazı ertelersek vaktini muhafaza etmemiş olacağız, doğru mu? Namazı kılarsak namazda hareket etmeme yani huşu e, ya riayet etmemiş olacağız. E biz ne demiştik? Cumhurun yanında namazın en tekitli öğelerinden biri vakittir, değil mi? Vakti muhafaza etmektir ki Gerçekten de öyledir. Yani bu mesele için söylemiyorum hani fer'i olarak ama aslen böyledir. Çünkü İslam'daki birçok ruhsat, birçok hüküm sırf namazın vaktine hürmeten inmiştir. İkincisi ise zaruret. Öyle değil mi? Yani cumhur ulema demiş? Tamam doğrudur, bu yapılmaması gereken bir şeydir ama bu bir zarurettir. Yani savaş esnasındır ve yapabilecek başka hiçbir yol olmadığından dolayı zaruretler, yasakları, mübahkılar babındandır. Öyle mi? Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ha Neye inanmışlar? Bu nesk olmuş demişler. Yani nesk olduğu için böyle bir uygulama yok. Ama böyle bir uygulama var. Yani bu e, ikinci tür bir uygulama İslam'da var. Hani ani bir durum olduğunda, olağanüstü bir durum olduğunda namazların rekatının ve heyetinin değişmesi İslam'da var. Öyle değil mi? Yok mu böyle bir uygulama? Hasta babında gördük, sefer babında gördük öyle mi? Ama demişler böyle kendilerince yani kendi zanlarınca demişler böyle bir uygulama kaldırılmıştır. Ondan dolayı biz buna kıyas ederekten bunun yapılabileceğini söyleriz. Anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Bu, bu meseleyle alakalı sorusu olan var mı? Bu konuyla alakalı. Yok devam edin. Bu istahabbu en yahmela ma'ahu en yahmela en yahmela ma'ahu fi salati l-khaufi silah kendisiyle beraber koru namazında silah taşınması da müstahap oluyor ve yed'u bihi al-nasiye onların nefsinde sıkıntıdır etmek hmm. için. Hı. Bir daha oku akhneleri tabii özür dilerim bir daha oku. Baştan. Ha o istahab. O en yahmil ma'ahu fi salat el-havf kendisiyle beraber namazında silah taşınması oluyor na yed taubide annesileri kendileri bu silahla beraber kendi ellerinden sıfata iletmek için vallahi biluhu ona ağır gelmedi diyecek. Hm. Bir kavimdi har Allah Teala şuisinden dolayı silahlarını alsınlar. Hm. Ve mislu Tamam. Şimdi bak burada hatırlıyorsanız biz bir önceki konuda ayet-i vardı. Değil mi? Nisa suresindeki ayet O ayet-i kerimede Allah ve Celle peygamberimize ne diyordu? İşte sen onlarla beraber olduğunda namazı bir taife seninle beraber kılsın huzu أَسْلِحَتَهُمْ Ve silahlarını da alsınlar. Burada ne var? Emir var değil mi? لِيَخُزُ لِيَكْتُوبُ لِيَنْسُرُ Burada la i emir var. Ondan dolayı Allah ve Celle diyor ki onlar silahlarını alsınlar. Yani namaz esnasında ordu namazını kılarken silahları da yanlarında Ee, olsun. Daha sonra ayet-i kerimenin devamında Allah Azze ve Celle ne diyor? وَلَا جُنَاحًا عَلَيْكُمْ اِذَا كَانَ بِكُمْ اَذَنْ مِنْ مَطَرِمْ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضًا اَنْ تَدَعُوا أَصْلِحَتَكُمْ Yani eğer sizde yağmurdan dolayı size eziyet verici bir durum varsa. Yağmurdan dolayı size eziyet verici bir durum varsa. Veyahut da e, hastaysanız silahlarınızı bırakmanızda da sizin içinde yoktur bir beis yoktur diyor Allah Azze Tamam O zaman ayet kelimenin kerimenin girişinde Allah Azze ve Celle emrediyor. وَلْيَأْخُزُوا أَسْلِحَةَهُمْ Önce emir geliyor, sonra ayet kelimenin sonunda ise istisna geliyor. Şayet hasta iseniz ve yağmurdan dolayı oluşan bir eziyet varsa o zaman silahları bırakmanızda sizin üzerinize bir beyis yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi böyle olunca tabi bunun hükmünde ihtilaf edilmiş. Yani silah taşımak namazda vacip midir korku namazı esnasında yoksa silah taşımak müstehap mıdır ee diye. Cumhur ulema demiş ki silah taşımak müstehaptır. Yani kişi silah taşımasa da olur. Lakin burada bir teşvik, bir irşad olduğundan dolayı silah taşıması müstehaptır. Bazı alimler de demişler ki hayır, kişinin namazda silah taşınması vaciptir. Niye namazda silah taşıması vaciptir? Çünkü demişler, Allah önce emirde bulunuyor, emirde bulunduktan sonra da istisnada bulunuyor. Şu haller müstesna diyor. Demek ki o hallerin dışında kalan durumlarda bizim silah taşımamızı istiyor ki böyle bir şey söylüyor. Yoksa eğer diyelim ki Allah Azze ve Celle zaten silah taşımamızı bize sadece teşvik etmiş olsaydı istisna tutmasına gerek yok. Adam zaten taşımasa da olur. Sıkıntı duyduğunda hayda hayda adam taşımayacaktır mesela. Ama Allah Azze ve Celle burada iki tane hal zikrediyor. Birincisi hasta olmamız, ikincisi yağmur ve benzeri etkenlerden dolayı silah taşımanın bize eziyet vermesi. Bundan dolayı da demişler ki, silah taşımak namaz da vaciptir. Evet, <gülüyor> devam edelim. وَمِنْ تُشِدَّةِ الْخَوْفِ حَالَ لِلْهَرَابِينَ مِنْ عَضُومٍ اَوْسَيِّينَ اَوْسَبُعِينَ Yetici hayvandan, seyirden, düşmandan kaçma hali de korku <gülüyor> namazının hali gibidir. Hali gibidir aw khawfi fawati aduwin yatlubuh tawridum aw khawfi fawati aduwin yatlubuh yakhalamak talep ettiğin bir düşmanın kaçmasından korkarsan tamam hayusalli fi hadihi al-halati rakiban aw bu halde, ya yuriyalik ya da birinci olarak namaz kılan mustaqbilen kıbleti ve gayra mustaqbilen kıbleye yönelerek namaz yumi o ve sucudı secebeleru bi'madaratan namaz kılar. Ve istifiduv min salat el-khaufi. Bunu zaten daha önce söylemiştik. Bu kısım değil mi? Demişti ki İslam alimleri e, demişler ki bu korku namazı veya şiddetli korku namazı iki heyetle yani zikretmiş olduğumuz durumlarda kişi namazını aynı bizim yukarıda anlattığımız tafsilat gibi kılabilir. Niye? Çünkü demişler bu rühsatın tanınmasındaki illet korkudur. Bu korku sadece savaşta yoktur ki demişler. Öyle değil mi? Yani bunu anlatmamış mıydık? Ben anlattık diye sanki hatırlıyorum. Anlattım diye hatırlıyorum ama anlatmıştım değil mi? He. O zaman özet tekrar geçelim. Ee, şimdi normalde demiştik ki şeyin illeti nedir? Korku namazının illeti nedir? Hatta orada bir uyarıda da bulunmuştum. Demiştim bu namaz savaş namazı değil. Yani bazılarının yanlış anladığı gibi Bu savaş namazı, qital namazı, harp namazı, cephe namazı değil. Bu korku namazıdır. Yani İslam'da bunu böyle isimlendirmiştir. Fukaha da bunu korku namazı diye isimlendirmiştir. E biz burada neyi anlıyoruz? Demek ki bu ister saydığımız altı tane şekil. ister zikrettiğimiz ima yoluyla kılma. ister namazı erteleme. Öyle değil mi? Vaktinin dışında namazı kılma. Bu üçü de bunun illetine de bunun meşruh kılınmasında? Korkudur. Korku Savaşta en çok açığa çıktığı yerlerden biri evet savaştır, burası doğrudur. Ama korku sadece savaşa kas olan bir durum değildir, öyle değil mi? Korku aynı zamanda bir yırtıcı hayvandan kaçarken, saldıran bir zalimin zulmünden kaçarken veya siz bir işle meşgulken. Mesela bu şehir içinde de olabilir, şehir dışında da olabilir, ormanda da olabilir, savaşta da olabilir, her yerde olabilir. Ondan dolayı, bu sebepten dolayı ne yapmış alimler? Demişler ki bu tip korkular da Aynı korku namazındaki korku gibidir. Hükümleri de aynı şekilde onun için geçerlidir. Yani ne kadarından ruhsat verilmişse kişi böyle bir korkuda o kadarından istifade edebilir. Tamam? İnşaAllah. Ne demek yani? Bu ince düşünülmüş düzenlemeden, yani bu kadar tafsilatlı, ince, detaylı düşünülmüş, düzenleme, ee, düşünülmüş düzenlemeden ve aceyip keyfiyetlerden, korku namazından istifade ediyoruz ki اَهَمْمِيَةِ سَلَاةِ فِي الْاِسْلَامِ الْنَمَازِ İslâm'daki ehemmiyetini istifade ediyoruz. وَاَهَمْمِيَةِ سَلَاةِ فِي الْجَمَعَاتِ بِذَاتِ Cemaat namazının bizzat kendisinin ehemmiyetini fayda istifade ediyoruz. فَاِنَّهُمَا O ikisi cemaate namaz kılmak ve namaz Nem jazkota fihadil ahvalil hariceti bu sıkınta hallerinde, kisiden düşmesin. Nasi, ozano, zelo, zelo. Ve nestefidu min salatil khawfi. Biz, korku namazından istifade ediyoruz. Ala hathihil keyfiyyatil acibeti ve tanzimil Yani, bu kadar ince düşünülmüş bir düzenleme ve bu kadar acayip hallerinden istifade ederiz ki, şu hükmü çıkarırız, bu hallerinden ahamiyete salati fi al-islam. Ahamiyete salati fil al-islam. Namazın İslam'daki önemini ve ahamiyete salati al-jamaati bizat. Özellikle de hasaten de cemaatle namaz kılmanın şeyini, eee önemini İslam'da eee anlarız. Fe innahuma o ikisi lam yasquta düşmemiştir fi hadhihi al-ahvali al-haricati. Yani bu sıkıntılı hallerde bile onlardan hükmü düşmemiştir. Hani namaz kılmanın İşte namaz kılmanın hükmü insandan düşmemiştir. Gene insanın boynunda borç olarak e, kalmıştır. Evet. Kemalen استفيدو كمال هذه الشريعه Nasıl ki bu İslam şeriatının kemalinden istifade ettiğimiz gibi ve İslam şeriatı şer'a li kulli hali şuriat. Her haline kendisine münasip şeyleri meşru Kemen neslifidu nefya lharaci anha bil ummeti, bu ummeten, sikantinin nefya edildiğini de istifade ediyoruz. Ve samahata, hedi şeriatin, bu şeriatin genişliğini istifade ediyoruz. Evet. Veselahiyyeteha. Veselahiyyeteha. Veselahiyyeteha bi kulli zemani ve her zamana ve mekana uygun olduğunu da istifade edil. Neslillaha, en yerdukana, Allah'a Allah bize Demek ki bu konunun en sonunda yani mesela bizim istifade etmemiz gereken şeyler neler? Bu korku namazı dersinden anlamamız e, gereken şeyler. Birincisi ne? En başta namazın ehemmiyeti değil mi? Yani namaz demek o kadar ehemmiyetlidir ki İslam'da böyle ölüm kalım anında bile namaz insanın üzerinden düşmemiştir. İnsan bunu düşünüp neye dikkat etmesi lazım? Yani hiçbir sıkıntısı olmadığı halde, hiçbir problemi olmadığı halde gayet rahat olduğu halde Namaza önem vermeyenler, namazın vaktini gözetmeyenler öyle değil mi? Namazla mesela ilgili sıkıntısı olmayanlar buradan kendilerine bir ders çıkarmaları lazım. Zaten ondan dolayıdır ki Allahu Alem özellikle namazın vakitlerine riayet etmemek İslam'da münafıkların özellikleri olarak anlatılmış. Öyle değil mi? Özellikle namazı mesela Peygamberimiz münafıkları anlatırken ne diyor? O ikindi namazını erteler. Ta bekler, bekler, bekler, bekler, güneş böyle ısfırar ettiği anda Kalkar, Allah azze ve celle'yi şey yapar, çok az bir şekilde zikreder e diye ve bunu münafık olarak anlatıyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Çünkü insanın namaza verdiği önem, namaza verdiği ehemmiyet, dine verdiği ehemmiyet oranındadır. Çünkü namaz dinin direğidir. Öyle değil mi? Bu dini umudu, dini ayakta tutan, müminin Allah'a kulluğunun en büyük göstergesi olan şey namazdır. Ondan dolayı kişinin dikkat etmesi lazım. Yani bu tip durumlarda bile Allah, Yani şeriat nasıl bir şeriat? En belirgin özelliklerinden biri ne? Sıkıntıyı insanlardan gidermiş. Öyle değil mi? Şeriatın en belirgin özelliklerinden biri bütün teşriatında insanlara rahatlatmak, insanlara en münasip olanı getirmiş. Bak böyle bir durumda bile namazı insanlardan düşürmemiş yani. Demek ki şeriatın yanındaki en önemli meselelerden bir tanesi nedir? Namazdır. İkincisi ise biz İslam şeriatının gerçekten beşeri, bir ideoloji olmadığını, hani bazılarının iddia ettiği gibi Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın kendi uydurduğu, kendi kafasından yazdığı, çizdiği ve Emevilerin ve Abbasilerin, işte mezhep imamlarının da katkısıyla oluşan bir din olmadığını, bunun ilahi bir din olduğunu anlıyoruz. Öyle değil mi? Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü onun kanunları her zaman ve mekanı kuşatacak şekildedir. Yani öyle kanunlar getirmiştir ki, 1400 sene, 1500 sene daha belki 100.000 sene geçse bile o zamanlara uygun olan şeyleri var, kanunları var. Ama beşerin koymuş olduğu anayasalar öyle değildir. Her 10 senede bir, 20 senede bir, ikinci bir tağut çıkar, bir önceki tağutun koymuş olduğu kanunlara eleştirir. Öyle değil mi? Şimdi mesela diyelim ki şu günümüzde yani, şu günlerde hemen anayasa değişikliği meselesini biliyorsunuz, öyle mi? E bu anayasa değiştirelim dedikleri anayasa, 20 sene önce taktıkları anayasaydı. Yani 20 sene önce ülkeye demokrasi getirdik, ülkeye işte tamam artık öncekilerin altmıştakilerin koymuş olduklarını da biz çözdük sorunları dedikleri anayasaydı, öyle mi? Şimdiki tağut bu defa beğenmiyor. Şimdiki tağut diyor ki olmaz. Yani senin koyduğun bu anayasa insan hakları, demokrasi bilmem falan. 10 sene sonra başka bir tağut gelecek, bu defa bunu beğenmeyecek. Hani Hz. Ömer'in anlattığı bir mesele var biliyorsunuz değil mi? Ben diyor bir şeyi hatırladığımda ağlarım. Bir şeyi hatırladığımda da gülerim. Ağladığım şey işte kızını gömerken, kızı babasının kendisini gömeceğini bilmediği için diri diri. Toprak kazarken gelip babasının sakalından toprakları şey yaparmış, babası temizler bir şey. Onu ağlarım diyor, onu hatırladıkça kızımın o halini ağlarım. Güldüğüm şey de diyor, biz e, helvadan kendimize put yapardık, helvadan put yapardık. Daha sonra sefere çıktığımızda diyor, acıktığımızda ise o putları yerdik diyor. Yani hani ilah diye tapmak için put yapıyorlar. Daha sonra sıkıldıkları zaman o şeyleri yiyorlar. O helvaları acıktıklarında yiyorlar. Aynı şimdiki tağutların durumu da öyle yani. Gürünecek bir durumdalar. Bir önceki tağut putunu yapıyor. Hadi buna tapalım yeni anayasa budur, insan hakları budur diye. Bir sonrası geliyor diyor, yok bu şey değil, bu uygun değil. bu Yaptıkları helva yiyorlar, bu defa yeni bir helva yapıyorlar. Yani bir sonraki gelecek olanların yemesi için Yeni bir helva yapıyor ama İslam şeriatı böyle değildir. Mesela bunu örnek olarak da Menheş'te öğrendiğiniz başlık İslam şeriatı kamil bir şeriatın altına örnek diye bunu yazabilirsiniz mesela. Bu meseleyi ekstra bir örnek olarak da yazabilirsiniz. Hakkese üçüncüsü nedir? Üçüncüsü ise İslam'ın gerçekten gayesi insanları teklifler ve yükümlülükler altında ezmek değil. Bilakis insanları kolaylaştırmak, rahatlatmak onların haline, durumuna münasip olan neyse onun ile onlara muamele etmek olduğunu da anlıyoruz. Veyahut da bir kaidenin pratiğini öğrendiğimiz bütün şu ana kadar e, ders, özür eğlene namazı, hangi kaidenin pratiği oldu bize şimdi? Sıkıntı oldu. Meşakkat, Kuali'ne çarpıları. Arapçası ne? Meşakkatü tecrübü teyze. El-Meshakkatu teclibu teisirah. Dej mi, yarın, öbür gün, siz e, bu kaideyi Kavaidur Fikhiye dersinde inşallah göreceksiniz. Yani en fazla 2-3 ayımız var, Allah ömür verse. O kaideni, işte burada v öğrendiklerinizin hepsi o kaide örnektir. Yani, başka örnek aramanıza gerek yok. Bu da gördüğünüz sefer namazı, korku namazı, Cem hepsi El-Meshakkatu teclibu teisirah. Kaidesinin örneğidir. Meşakkat, İslam'da her zaman beraberinden kolaylığı getirir. Tamam? Anlaşılmayan bir şey, sormak istediğiniz bir soru, buyur. Bu silah taşıma müzeresinde, bu, bu emri Mustafa sarf ederken bir getirmiş mi? Yok. Yani bunun nama'ın şeyini tam çözememişler. Hani bunun ibadet yönü nedir? Yani şey var ya, şimdi Allah sebebini ayet-i devamında açıklıyor ya وَدَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا Yani o kâfirler istediler ki siz silahlarınızdan ve eşyalarınızdan gafil kalansanız Sizin üzerinize bir saldırmayla saldırsınlar ee diye. Yani burada hani nedir? Bak saldırma ihtimalleri vardır. Siz o şeyiniz yalnızda olsun. Yani kılıcınız veyahut da silahınız yanınızda olsun. Bu bir irşaddır. Hani düşmanın şeyini kırmak için, düşmanın şevkini kırmak için diye. Emri de burada şeye yorumlamışlar. Ee, yoksa bir karine var, bu karine bunu sarf etti diye değil. Yani, yani direk demişler temelde Biz demiştik ki emir e, normalde aslen Arap lügatında vücubiyete delilet eder. Lakin bununla beraber irşada ve teşvike de delilet edebilir. Öyle değil mi? E, Cumhur da bunu buna yorumlamış bu sebepten. Hani herhalde namazla arasındaki bağı tam. E, namaz dışı, harici bir şey olduğu için bağı kuramamışlar. Böyle söylemişler. Tamam mı? Allah bir <gülüyor> Başka? Yani ben bilmiyorum hani raci olan hangisi? Çünkü o da olabilir, bu da olabilir. Ama insan belki kendi nefsine böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsa şüphesiz ki Allah'ın hem her emrinde bizim için bir iyilik, bir güzellik vardır. Yoksa durduk yere Allah Azze ve Celle böyle bir emirde bulunmaz, öyle mi? Şayet böyle bir olayla karşılaşırsa öyle yaparız yani bırakmayız inşallah şeyimizi. Silahımızı, kılıcımızı, tüfeğimizi bırakmayız. Evet, başka sorusu olan? Ben bir soru sorayım size dersin sonu olarak inşallah. Şimdi bizim bu anlattıklarımızın hepsi Ee, genelde biz şeyin üzerinden gittik hep. Dört rekaatlı namazların üzerinden gittik değil mi? Mesela akşam namazını, korku namazı kılacak kılsak nasıl kılabiliriz? Ben pratik olarak anlayıp anlamadığımızı anlamak açısından söylüyorum. Diyelim ki akşam namazı kılacağız ve korku namazı kılacağız. Ne yapabiliriz mesela? Kim söyleyecek? Akşam namazı. Bir şey veririz bir seyrem. Üçüncü bir rekattır onlar gibi bu şekil oluyor. Başka? Bu kadar mı? Bir şekil, ha, bir şekil olarak. değil mi? Bak. Şimdi mesela alimlerin bazısı buna bir kayıt getirmişler. Ama bu doğru değil. Yani dört rekattır namazlarla ilgili söylemiş olduklarımızın hepsi akşam namazı içinde geçerlidir. Değil mi? Meseleyi anlama açısından e, söylüyorum. Mesela diyelim ki ne yapabiliriz? Bir. Bir, bir tayfeyle üç rekat kılarız, bir tayfeyle üç rekat kılarız. İmam altı rekat kılmış olur, tayfeyle 3 rekat kılmış olur. Peygamberimiz öyle yapmadı mı? Bir tayfeyle iki, bir tayfeyle iki. Onların iki, peygamberin dört rekatı oldu. Değil mi? İki, bir tayfeyle iki rekatı kılarız. Değil mi? Onlar giderler, öbür tayfeyle gelir, biz oturduğumuz yerde bekleriz, onlar iki rekatlarını kılarlar. Sonra son bir rekatı beraber kılarsın. Sonra selam veririz. Onlar da bir rekatlarda bekledikleri yerde kılarlar. Doğru mu? Başka ne yapabiliriz? Mesela iki safa böleriz. Değil mi? Arka bir sadece arka arkaya dururlar. Sadece secde anında bir tayfa ayakta bekler, bir tayfa şeye gider. Bir tayfa secdeye gider, bir tayfa ayakta durur. 2. rekatta yer değiştirirler, 3. rekatta tekrardan yer değiştirirler. Anlaşıldı? Veyahut da Bir tayfeyle iki rekat kılarız, mesela onlar tekrardan giden orada şey yaparlar bir rekat olarak kılarlar, gelen tayfeyle bir rekat kıldırırız, korku namazı bir rekat da kılınabilir. Öyle değil mi? Onların namazda o şekilde yerine gelmiş olur. Anlaşılır değil mi? Ne kadar öğrendiğimiz şekil varsa hepsini buna sabah namazı için de geçerli bu, şey için de geçerli, akşam namazı için de geçerli. Yani bu bazılarının getirdiği illa şöyle olacak yani. illaki 2 iki bir falan bu doğru değil yani. Çünkü korku namaz zaten istisnai bir durum olduğu için öğrendiğimiz 6 tane şeklin altısını da akşam namazına da sabah namazına da uygulama imkanına sahibiz. Tamam? Çünkü niye böyle bir ihtilaf olmuş onu da söyleyeyim. Hiç pratikte akşam namazı kılınmadığı için. Yani akşam namazıyla ilgili bir Darakutnide bir rivayet var. O da çoğu muhaddis zayıf kabul etmiş. Peygamberimizin 2 ve 1 kıldırdığına e, dair öyle sahih bir rivayet olmayınca ellerinde ihtilaf olmuş. Ama korku namazıyla alakalı altı tane öğrendiğimiz şeklin hepsini akşam namazına da, yatsı namazına da uygulayabilirsin. Tamam Sorusu olan? Korku namazı değil de, mesela seferde biz diyoruz ki yani ahşememize rivayetini getirerek işte Allah Azze ve Celle ilk olarak namazları ilk rekat olarak farz kıldı. Daha sonra seferdekiler aslında üzere kaldı, haderde dört rekat olarak. Kıldı. Tamam. Mesela akşam namazını bundan ayıran şeydi, Akşam uygulama, pratik uygulama. Akşamın farzının üç olduğunu e, biz de Peygamberimizin uygulamasından anlıyoruz değil mi? Cibirli'nin Peygamber'e öğretmesinden anlıyoruz. Seferdeki uygulaması da mı? Öyle he, seferdeki uygulaması da böyle. Yani akşamı 3 mesela neyi anlattık seferle alakalı? Cabir'in anlattığı, Peygamberimizin hacını anlatır değil mi? İmam Müslim'in rivayet ettiği uzun bir rivayet var dedik. Cabir Peygamberimizin hacını anlatıyor. Orada Peygamberimiz Müzdelife'ye geldiğinde 3 rekat akşam namazını kılmıştı değil mi? Seferde olmasına rağmen. Sonra insanlar e, hayvanlarını bağlamışlardı. Sonra ayasın namazını iki rekat olarak kılmıştı. Tamam Seferde hiçbir zaman şeyin rekat sayısı değişmemiş. E, akşam namazının rekat sayısı değişmemiş. Ama korku namazı zaten aslında bir rekat olarak kılınmış olan bir namaz. Anlaşıldı inşallah. Başka sorusu olan? jo tam vaxur davan alhamdulillah rabbil